Namazların eda keyfiyetini, nasıl kılındıklarını paylaşıyor idik. Öğle namazını veya dört rekatli farz bir namazı nasıl kılacağımızı paylaşmıştık. Bilemiyorum aynı şekilde sünnetini de paylaşmış mıydık? Sünnetin sadece farzdan farkı nedir? Öğle namazının ilk sünneti bize gelen bilgilere ve sahih hadislere binaen dört rekatlidir. Ama sünnetlerde daha önce de söylemiştik ki ne olur her rekatında hem Fatiha okunur hem de Damm-ı sure, sure okunur. Peygamber Efendimiz bu sünneti düzenli olarak kıldığı zaman dört rekat kıldığı için ne demiştik? Bunun ilk niyetinde, ilk tahiyyatı, ilk oturuşu kadesinde sadece tahiyyat ve teşehhüt okunur. Dolayısıyla ayağa kalkılır. Niye? Efendimiz hep dört kılmayı prensip haline getirdiği için. Onun dışında bir farkı yoktur. Tekrar ediyorum niyette farkı var demiştik. Bir de bunda farkı vardır. Bir de nedir? Her rekatında dam sure okunmasıyla farkı vardır. Başka bir fark yoktur. Şimdi ikindi namazının ilk önce yine farzını beraber paylaşalım. İnşallah arkasından sünnetini vurgularız. İkindi namazının farzının edası konusunda öğle namazından hiçbir farkı yoktur. Sadece ne farkı vardır? Yine niyet. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını eda etmeye. Şimdi ikindi namazının ne vakit girdiğini, nasıl girdiğini bunları vakitler bölümünde paylaşmıştık. Vakit girdikten sonra ikindi namazını doğru olan ne zamandır? Güneşin canlı olduğu devrede kılmak daha doğrudur. Daha eftaldir. İkindi namazı vakti esasen tam girdiği zaman kılınması doğrudur. Güneşin de canlı olduğu devrede kılınması doğrudur. Pekala güneş sarardıktan sonra kılınmaz mı? Elbette yetişelememişse kılınır. Hatta güneş batarken dahi ikindi namazının kılınacağını söylemiştik. Günün ikindi namazının kılınacağını söylemiştik. Peki ara güneşin batışına ve sararmasına terk doğru mu? Yanlıştır ama hayatta yaşanılan şey hadiselerdi. Bu terki gerektirebilir, mecbur kılabilir, insanı zorlayabilir. Gevşeklikten herhangi bir şeyden kaynaklanıyorsa bu ayrıca kişiye bal getirir veya ihmal, karlık getirir. Öyle diyelim. İkindi namazı yine ben başlayarak özetliyorum. İkindi namazına diyerek niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazını eda etmeye. Veyahut da nevaytu en usalliye lillahi teala salatel asri denilir. Tekbir getirerek ikindi namazına başlanılır. Tekbirden sonra eller bağlanılır, Sübhaneke okunur, A'udü Besmele çekilir, Fatiha okunur, Dam ı sure okunur, Rüku'ya gidilir, Kalkılır, secdelere gidilir, ikinci rekete kalkılır, Yine Besmele, Fatiha, Dam ı Sur'e, Rüku, secdeler, Oturulur, Tahiyyat ve Teşehüd'den sonra Üçüncü rekete kalkılır, Fatiha, Rüku, secdeler ve dördüncü rükete kalkış. Fatiha, rüku, secde ve kaide-i ahira. Son oturuş. Tahiyyat ve teşehhütten sonra Allahumme salli, Allahumme barik dualar ve selam verilir. Tamam. Dolayısıyla mukim için olan bu şekildeki edasıdır. Misafir ilgile ilgili olarak inşallah sonunda bir derler toparlarız Ş şöyle. Şimdi asıl sünnetine geldik. İkindi namazının ilk sünneti gayri müekket olarak isimlendirilen sünnetlerdendir. Dolayısıyla öğle namazından biraz farklıdır. İkindi namazının sünneti şöyle kılınır. Bir kere ikindi namazından sonra sünnet yoktur biliyorsunuz. İkindi namazından sonra kerat vakti başlar. Kerahat vakti başlar demek burada sünnet kılınmaz demek. Şimdi ilk sünnetinden bahsediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya dedik. Allahu fıkbar dedik, tekbir getirdik, ellerimizi bağladık. Sübhaneke tahiyyat, süb tahiyyat diyorum Fatiha, arkasından dam sure rükû, secdeler, ikinci rekat besmele, fatiha daml sure, rükû, secdeler ve oturuş tamam oturduk tahiyyat, teşedhüt Allahümme salli, Allahümme barik. niye? bu iki rekatıyla ayrıca Efendimizin de zaman zaman kılmasıyla uygulamalarda ikişer iki rekatlı bir sünnettir iki artı ikili bir sünnettir tamam ayağa kalktık Allahümme salli salli ayağa kalktık. Üçüncü rekette Sübhaneke yeni bir namaza başlıyormuşçasına Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fatiha, Dammu sure Rüku, secdeler Dördüncü rekette kalkış Sübhaneke Fatiha ve Dammu sure, Rüku, secdeler arkasından oturuş. Buradaki her iki oturuş da nedir? Farzdır. Esasen bütün sünnetlerde her iki oturuş da farzdır. Evet. Dört rekatlı sünnetlerde her iki oturuş da farzdır. Tamam. Bu yüzden bir insan ikinci rekattan sonra oturmadan yanlışlıkla üçüncü rekata kalksa, Gerisin geri dönebilir. Tamam. Gerisin geri dönebilir. Eğer bu dört rekatlı bir farz namaz olsaydı gerisin geri oturuşa dönmesi doğru değildi. Neden? Sebep şu. Kalktığımız üçüncü rekat nedir? Rükündür. Farzdır. Geri dönmek istediğimiz nedir? Vaciptir. Farzdan vacibe dönüş olmaz. Bu prensiptir. Tamam. Evet. Dolayısıyla üçüncü rekata biz ne yaptık? Sünnet namazda üçüncü rekata kalktık yanlışlıkla oturmadan. Kalktığımız nedir? Farzdır. Geri dönmek istediğimiz nedir? Farzdır. Farzdan farza dönüş olur. Tamam. Geri dönebiliriz. Çünkü farzın terki namazı iptale götürür. Geleceğim şimdi. Netleşecek. Gerisin geri dönebilir. Pekala dönmedi. Namaza devam etti. Dört rekatı kıldı. Oturdu. Tahiyyat teşehud Allahümme salli ve bârik dualara okudu selam verdi. Ne olmuş olur bu sünnet? iki rekatlı bir sünnet olmuş olur. Tamam. Bu iki rekatlı bir sünnet olmuş olur. Arada ne olmadığı için? Farz gerçekleşmediği için iki rekatlı bir sünnete dönüşür. Bu sünnet namazların genelinde, teravihde de geçerli kaydedir. Bir insan kaideyi terk ederse namazını tamamlar, namazını yarım bırakmaz. Ama bu ne olur? Terk ettiği bölüm için değil, yaptığı bölüm için geçerli. Dolayısıyla iki rekatta bir sünnet olarak Allah katında yazılır, öyledir. Evet şöyle, şöyle diyelim yani zaman zaman bu bilgileri sadece bizden duyarak değil gidip de aynı konuya fıkıh kitaplarında da bakarsanız arkadaşlarınızla aranızda konuşursanız bir meseleyi müzakere ederseniz bilgiler hem daha iyi oturaklaşır hem de hayra sebep olursunuz. Yani birlikte bilginiz net olduğu için kardeşlerinize de zaman zaman bilgi verirsiniz. Eğer bizde hata varsa bizde düzeltirsiniz. <gülüyor> Test olmuş olur öyle diyelim. Tamam. Anladık mı bu konuyu? Dolayısıyla şeyler ne yaptık? Biz ikindi namazının sünnetini bu şekilde eda ediyoruz. Bu hocam, Barik, evet, bu yüzden Salli Bari Süphanek okunur. Evet. Belki bir şey daha var bana zaman zaman sorduğunuz. Peygamber Efendimiz ikindi namazının sünnetini kıldığı sık değil. Veya yatsı namazının sünnetini kıldığı sık değil. Bu nevi sünnetleri Efendimiz zaman zaman terk etmiş diye zaman zaman terk etmek sünnet değil midir? Veya sünnet midir? Böyle mi yapılmalıdır? Bunu söyleyen bunu arkadaşlarına tavsiye eden hatta ders okutan ve arkadaşlarına bu yölde tavsiye eden kardeşlerimiz var. Bize söyledikleri için biliyorum. Zaman zaman söyledikleri için. Daha sonra sordukları için. Bu anlayış doğru değildir. Yanlış bir anlayıştır. Evet Peygamber Efendimiz zaman zaman terk etmiştir. Rahat olduğu zamanlar, başka sıkıntıların olmadığı zamanlar, namaz için geniş vakit olduğu zamanlar kılmıştır. Bu doğrudur. Ama prensip şudur. Peygamber Efendi bir namazı kılıyorsa o namaz meşrudur. Bir. İki, Peygamber Efendimiz bir namaza teşvik ediyorsa... O namaz ne kadar çok kılınırsa o kadar ecir alınır. Gerçek budur. Tamam. Dolayısıyla meşru olan bir namazı, teşvik edilen bir namazı bir insan ne kadar çok kılarsa o kadar çok sevabı olur. Doğru olan anlayış budur. Efendimiz zaman zaman terk etti biz de terk edelim veya terk edilmesi gerekir anlayışı doğru anlaş değildir. Efendimiz ömründe bir defa yapsa bile o namazı bütün ömür boyu yapmak caizdir. Prensip böyle olmalıdır. Ama kılamayan, yorgun olan yahut da ben ikindinin fardını kılmak istiyorum diyen, şu andaki gönlümdeki odu odur diyen insana ayıplanmaz ve kınanmaz. Prensip bu olmalıdır. Ama sünnet terkine teşvik doğru değildir. Terk edilmesi gerekir anlayışa da doğru değildir. Tekrar ediyorum doğru anlayış nedir? Allah Resulü teşvik etmiştir. Ne kadar yapılırsa o kadar ecir alınır. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Vefa, Ebu'l-Vefa için söyleniyor. Cenaze namazını hiç ikindinin sünnetini terk etmeyen birisi varsa o kıldırsın diye vasiyet ediyor. İkindi namazını geçirmeyen insan bulmakta zorluk çekiyorlar bu sefer. Padişah, ben hiç terk etmedim diyor namazını onun kıldırdığı naklediği menkibevi bu anlayış doğru mudur? evet doğrudur yani yanlış değildir vasiyet doğru mudur vasiyet varsa tartışılır veyahut da bu derece dikkat şu manaya belki olabilir yani bu derece dikkatli olan sünnet gözeten Allah Resulü'nün yolunu gözeten ecir gözeten bir insan varsa arzusu ve duygusu veyahut da biliyordu ortaya çıkartmak istiyorsa bu ayrı bir konudur ama dediğimiz gibi bu konuda dayatma hakkına sahip değiliz. Çünkü Cenab-ı Allah dayatmamıştır. Resulullah ısrar etmemiştir. Böyle bir hak ve salahiyetimiz yok. Ama dediğimiz gibi Allah Resulü madem terk etmiştir, bizim de terk etmemiz gerek anlayışı yanlış bir anlayıştır. Zaman zaman nereden geliyor söylüyoruz. Şeytan ön kapıdan girmeyi beceremezse bazen yan kapıları dener. Yan kapıyı bulamazsa pencereden girmeye çalışır. Onu da bulamazsa Noel Baba gibi bacadan gelmeye kalkar. Dolayısıyla ne yaptığımızı ne ettiğimizi biz bilmemiz lazım. Geçit vermememiz doğru olandır. Yanlış kanatlara düşmemiz lazım. Çünkü başka şeylerden de geliyor. Misal olarak söylüyorum. Daha önce yine galiba herhalde o, o sırası gelince paylaştık. Peygamber Efendimiz Beni Seleme Mescidinde ne olmuştur? kıblenin değiştiğini bildiren ayet nazil olmuştur. O mescidi inşa ederlerken kıble tarafında mihrap olduğu gibi tam aksi istikametinde Beytül Makdis'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bakan tarafta da kıbleyi andıran bir yer yapılmıştı. Üzerine de قَدْ نَرَا تَقَلُّ وَوَشْكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ayeti onun üzerine böyle yazılmıştı. Olduğu gibi. Şimdi orada hocalar anlatıyor. Peygamber efendim bu camide hem Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüş namaz kılmıştır. Hem de nereye doğru? Kâbeye doğru dönerek namaz kılmıştır. İki tarafta da namaz kılmanın gerçekleştiği bir camidir. Bu diye anlatıyorlar. Aynı şey Mescid-i Nebi için de geçerli esasen. <gülüyor> Ama ayet burada inmiş. Şimdi hacı onu orada dinliyor ya dışarıda içeriye giriyor. Mihrap orada da var. Burada da öbür tarafı gösteren bir işaret var. Mihraplık işareti. Madem ki Efendimiz buraya doğru da namaz kıldırmış diye arkasını Kabe'ye dönüyor. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya kalkmıştır. Bir, iki, üç, beş. Birisi zaten yapmaya görsün. Tekrar ediyorum. Doğru bir şey yapsanız, öğretmek için uğraşırsanız, Didinirsiniz. Doğru bir hadis nakletseniz zihinlerde yer etmesi için özel çaba göstermeniz gerekir. Yanlış bir şey söylemeye görün. Yarım yamalak bile söyleseniz bir anda her tarafa yayılıyor. Onu birkaç kişi gördüyse tamam önünü alamazsınız artık. Son, sonraki gidişimde aradan birkaç yıl böyle durdu o. Ondan sonra bir baktım o mihrabın olduğu yeri sökmüşler ana kapı yapmışlar. Çift kapılı ana kapı. Niye dedim? Millet buraya namaz kılmaya başladı diyorlar. Canım, bu ne kadar yanlış? Nasıl bir cahilce hareketimizin tavrımızın olduğunun herhalde delili olsa gerektir. Tekrar ediyorum. Bir sürü şey anlatıyorsunuz yetmiyor. Kardeşlerimizi Hudeybiye'ye götürmüş idim. Orada kumların üzerinden namaz kılarken arkasından bir tanesi pima Pimapen duşa, duşa kabin. Duşa kabinin kollarını eğmek için eğerken çatlama yapmasın. Dışaya bombe şubu yapmasın diye içerisini ince kum dolduruyorlarmış. O vesileyle öğrendim. İnce kumla tamamen içerisi dolduruyorlar. O şekilde bükerseniz düzgün bükülüyor. kıvram oluyor, düzgün bükülüyor. Yani orası yuvarlak bükülüyor ve ileri geri bomba çıkıntılar yapmıyor. İçerisine ince, çok ince un gibi bir kum dolduruyorlarmış. O da ağır olduğu için. O günlerden birkaç gün evvel de yağmur yağıyor. Yağan yağmurlar, incecik kumları şeye getirmiyor. Kenarda hakikaten böyle tamamen ince, kum gibi, kum saatine uygun kum var. Onu görünce... Göz alışık ya dayanamamış. Oradan bir pet şişe de bulmuş. Pet şişenin içerisine kum dolduruyor. Türkiye'ye kum getirecek oradan. Ora, oradan bir hanım gördü. Ona, ona kardeş dedi kum mu almak gerekiyormuş dedi. Yok teyze yok teyze diye başladı bizimki. Şey, kumu sallayarak dökmeye tamam dedi. Almadım bir şey de etmedim. <gülüyor> yok yok diyor. Şimdi birisi kum almaya görsen ondan sonra herkes kum getirmeye kalkar mı? Kalkar. Nitekim Peygamber Efendimiz biliyorsunuz iki yerde sünnet ceriyan etmiştir <gülüyor> umre ile ilgili olarak. Birincisi tenimdir. Resulullah'ın emriyle oradan Ayşe validemiz umre yapmıştır. Yani Mekke'de bulunan insanlar dış mihkattan değil Mekke Haraminin dışından ihrama girerler. Bu Mekke Haraminin dışında o halkanın dışında iki yerde sünnet ceriyan etmiştir. Birincisi nedir? Tenimdir. Ayşe validemiz gitmiştir. İkincisi Cıranedir. Hudeybiye Savaşı'ndan sonra peygamber ganimetleri dağıtınca Hudein Savaşı'ndan sonra ganimetleri dağıtınca efendimiz Cıraneden ihrama girmiştir. Cıranede bir su var. Bu su vaktiyle kaliteli su olduğu için Mekke'nin zenginleri oradan develerle su getirir. Şimdiki taşıması gibi o su içerlermiş. Suyu kalitelidir ve iyidir. Ve varlıklar oradan su içer. Bundan öte bir bilgi yok. Dolayısıyla ciğrhanede bulunan suyu buradaki su şifalıymış diye birisi bir söz söyledi mi ki söylemiş arkasından adam zemzem bidonundaki zemzemi boşaltıyor oradan su dolduruyor. İşte farklı su getirdi. Ciğrhane suyu getirdi vesaire denecek ya bu şu şifalı, şifalıymış diye oradan su getiriyor. Dediğim gibi bir yanlışı söylemeye görün nasıl yayıldığına inanın biz bile hayret ediyoruz. Evet. Bu nevi hadisler çok yaşanıyor. Tamam. Gerisin geri döndük. Şimdi akşam namazını kılacağız. <gülüyor> kılınır. Kılınır. Evet. Yani sadece. sadece. iki reket rekat kılınır. Evet. Evet, bir insan Üç rekatlı ve dört rekatlı farz namazlarda ikinci rekattan sonra oturmamış ayağa kalkmışsa, kalkarken aklına gelmişse bakılır. Kıyama mı daha yakın, oturuşa mı daha yakın? Oturuşa daha yakınsa döner. Tam kalkmadığı için. Ama kıyama daha yakınsa artık kıyam sayılacağı için kalkar. Kalktıktan sonra geri dönemez. Neden? vacibe Farzdan vacibe dönüş olduğu için. Tamam. Pekala sonra ne yapar? Sonra seyir yapar. Vacibin terki seyir seyircesini gerektirir. Şey yoksa, seyir Sen, sünnette seyir seyircesi yok. Geri dönecek. Evet. evet dönecek. Tamam. Ee, akşam namazına geldik. Başka? İkindi ile ilgili soru. Tamam. Aklınıza gelince bitince gene sorabilirsiniz. Akşam namazının vakti ne zamanda? Güneş battıktan sonra girerdi. Güneş bütünüyle batınca ufukta artık akşam namazı girmiştir. Belki edeben şöyle, güneş ufukta, ufukta normal ise batış ise, ufukta bütünüyle battığı zaman evet akşam namazı girer. Ancak diyelim ki köyünüzün, kasabanın yakında yüksek tepeler var. Güneş size göre battı ama o yüksek tepeye vuruyor. Esasen ekseri ili mehlene göre artık namaz kılınabilir. Edeben ve ihtiyaten davranmak için tepelerden de güneş çekilince kılınması daha doğru olanıdır. Gökyüzünde bulut var, güneş buluta vuruyor. Bu muteber değildir. Şimdi gökyüzünden eskiden bu yokmuş, şimdi var. Uçak geçiyor. Uçağa vuruyor, uçaktan parlıyor. Dolayısıyla bu da değil artık güneş bizim bulunduğumuz zemine coğrafyaya göre batmıştır. Ve biz artık akşam namazını kılabiliriz. Artık orucumuzu açabiliriz. Anlaşıldı. Akşam namazı için ezan okundu. Arkasından ne, ne yapıyoruz? Akşam namazı için erkekler kamet getiriliyor. Dolayısıyla akşam namazı için niyet ediyoruz. Şimdi hep kendi başımıza kılmayı anlatıyoruz. Cemaatle kılmayı anlatacağız inşallah. Niyet ettim Allah hızası için akşam namazını kılmaya, eda etmeye diyoruz veyahut Arapça olarak Neveytu en usalliye lillahi teala salatel maghrib diyoruz. Akşam namazını kılmaya demek. Allahu Ekber dedik tekbir getirdik. Ellerimizi bağladık. Sübhaneke okuduk. yağmız Besmele okuduk. Fatiha okuduk. Da ı Sure okuduk. Allahu Ekber dedik rükûlara gittik. Semiallahu nümen hamideh dedik, kalktık. Allahu ekber dedik, secdeye gittik. Secdelerimizi yaptık. ikinci rekete kalktık. Yine Fatiha, yine damm Sure, yine secde, ruku yine secdeler, sonra oturduk. Bu oturuşta nedir? Vaciptir. Tamam. Secdede kalktıktan sonra, oturduktan sonra, tahiyyat ve teşehhüdü okuduk. Allahu Ekber diyerek ayağa kalktık. Ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz, Fatih okuyoruz, rükûye gidiyoruz, secdelere gidiyoruz ve yeniden oturuyoruz. Bu oturuş nedir? Farzdır. Tamam. Tahiyyat, teşehhüd, Allahümme salli, Allahümme barik, dualar ve selamlar. Böylece 3 rekatlı bir namaz kılmış oluyoruz Akşam namaz 3 rekattır her harikarda. Mukim iken de 3 rekattır. Seferi iken de 3 rekattır. Bu bir buçuk rekat olarak kılınmaz. Evet. Tamam. Bittikten sonra ne yapıyoruz? Sünnete kalkıyoruz. Şimdi belki burada... Bir şey daha daha önce vurguladım mı hatırlamıyorum bir şey daha vurgulayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim? Farz namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber derse diye bir hadis-i şerife var. Yani tesbihat farz namazdan sonra ifadesini kullanıyor. Bunu misal olarak diğerlerine gitmiyorum. İmam Şafii Rahimullah hemen farzın peşinden anlıyor. Tamam. Dolayısıyla farz namazdan sonra tesbih çekilir. İmam da onlar da farz namazdan sonra tesbih çekerler. Hanefiler bunu nasıl anlıyorlar? Farz olan namazı bağlı olan namazlarla birlikte. Yani farz vakitlerde ama ne zaman? sünneti de hepsini kıl eda ettikten sonra anlıyorlar. Mesela duha namazında, mesela tahiyyetül mescidde, mesela bayram namazında, diğer namazlarda tesbihat yok. Tesbihat ne zaman anlaşılıyor? Farzan sabah namazında, öğle namazında, ikindi akşam yatsı namazında o farz olan namazların peşinden anlıyorlar. Anlaşıldı? Eftal olan vakti de ne zamandır? Sünnetler de bittikten sonradır. Tamam. Pekala, İmam Şafii Rahimullah'ın Allah'ın nereden anladı veya neden bu kanata vardı belli? Çünkü kelime farz namazdan sonra ifadesini kullanıyor. Bu da diyor, "Salate mektube", yazılı olan farz namazdan sonra olsa gerektir. Tabii bir noktadan daha hareket ediyorlar. Nedir bu? Bir insan farz namazı orada kılabilir de Resulullah'ın da tavsiyesi var. Namazınızın bir bölümünü evde eda ediniz, kılınız diye. Çünkü evde sadece günümüzde sağ olsun e, insanlar camiden bir hayli koptular. Cemaatten de koptular. Bunda sadece insanımızın suçu değil. Cami imamlarının da namaz kıldırma memuru gibi hareket edişinin suçu vardır. Tarçalıklı suç. Ne sadece ondan suçlu ne de sadece biz suçluyuz. Kısaca böyle bir kopuş var. Ama doğru bir insan babalar... Her zaman namazı camide değil camide farzını kılmalı gelip evde sünnetini kılmalı veya evde sünneti kılmalı camiye giderek farza iştirak etmelidir. Bu şekilde kılınırsa babaların da evde kıldığı namazlar çocuklara tesir eder eve de tesir eder evin yapısına da tesir eder. Dolayısıyla böyle tavsiye ediyor. Peki yani bu çerçevenin içerisinde bir insan namazını farzını camide kılsa sünnetini evinde kılacak olsa. Veya iş yerine kılacak olsa, iş yerinde nasip olsun. Orada bir yerimizci tarihe getirmiş dese. O zaman tesbihatı nerede çekmesi doğru? Doğru camide çekmesi doğru. Farzın peşinden çekmesi doğru. Anlaşıldı? Bu çerçevede de hareket ediyor. Hanefilerde de evet bir insan eğer namazının devamını evinde kılacaksa, dükkanında kılacaksa, gittiği herhangi bir yerde kılacaksa, Tesbihatı far namazın peşinden camde yapması doğru olandır. Buyur. Sen, yok. Ha, yok sünneti kılmayla ilgili ben söyleyeceğim şimdi. Şu anda sadece tesbihatla ilgili olan bölümü söylüyorum. Dolayısıyla insan ne oldu? Far namazın peşinden bunu yaparsa Hanefiler'e göre bir mahzuru var mı? Hayır yok. Dolayısıyla bir insan far namazın peşinden tesbihat getirebilir mi? Evet getirebilir. Pekala hangisi daha faziletli sünneti de orada kılacaksa? Sünnetin peşimi daha faziletli, farz namazın peşimi daha faziletli sorusunun cevabı Hanefilerde sünnetin peşi daha faziletli. Çünkü Ayşe validemizden gelen bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz namazdan sonra ancak Allahu entes selamu min kes selamu tebarekte yadel celali ikram diyecek kadar bekler sonra sünnete kalkardı diyor. Hadis sahiptir. Bunu teyit eden başka hadisler de var. Dolayısıyla bir başka rivayette de bir başka hadiste de استغفر الله استغفر diye tevbe istiğfar talebinden sonra Allahümme enteselamü amin keselamü der. Sonra da ne yapardı? Sünnete kalkardı diyor. Yani tesbihatı arada yapmadı. Sonra yaptığını vurguluyor. Bu açıdan tekrar ediyorum. Şafiilerde fazlın hemen peşinden sünnet tesbihat daha makbuldür. Hanefilerde orada namaz sünnette kılınacaksa Resulullah'ın yaptığı gibi sünneti de edadan sonra tesbihat daha makbuldür. Evet. İşte farzlardan hemen sonra mı farzdan sonra mı yani şeklinde yani o anlayışı işte hemen diye anlarsanız hemen farzın arkasından olur. Farzdan sonra anlarsanız yani bize beş vakit tayin edilen namazlardan sonra manası çıkar. Böyle anlaşılıyor. Evet bu. bu. bu evet. Tamam. Dolayısıyla ne yaptık? Farz namazımızı üç rekat kıldık. Sünnet sabah namazının sünneti gibi veya öğlenin son sünneti gibi kılın niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya dedik. Tekbirimizi getirdik. Arkasından elimizi bağladık. Sübhaneke okuduk. Fatiha'yı okuduk. Damlı sureyi okuduk. Rüku ve secdelere gittik. Ayağa kalktık. Yine Fatiha, Damlı sure, rüku ve secdeler. Oturuyoruz ve selamımızı veriyoruz. Tamam? Geldik yatsı namazına. Yatsı namazının ilk sünneti, ikindi namazın sünneti gibidir. Tamam. Nasıl kılınır? Yani arada tahiyyata oturunca tahiyyattan sonra Allahumma ve Allahumme salli ve Allahumma barik okunur. Ondan sonra üçüncü likete kalkılır. Yine Sübhaneke, Fatiha ve Dammu surelerle yola devam edilir. Aynen kılınır yani. Farzı da öğle namazının İkindi namazının dört rekatı farzı gibi kılınır. Yani ilk iki rekatında Fatiha vada musureler okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatında okunmaz. Niyeti de şöyle yapılır. Niyet ettim Allah rızası, rızası için yatsı namazının farzını eda etmeye. Tamam. Araç olarak Neveytu en usalliye lillahi ta'ala salatel işe Yatsı namazının adı el işe'dir. Ayının kesresiyle. Eğer ayının fetasıyla okursanız başka manaya gelir. Işâ yatsı, akşam yemeğinin adıdır. Akşam üzere yenen yemeğin adıdır. Işâ yatsını vaktinin adıdır. Tamam. Dolayısıyla yatsı namazının farzına niyet ediyoruz. Tekrar ediyorum. Kılınış şekli ise öğleyi nasıl kılmışsak, ikindiği nasıl kılmışsak aynı şekilde dört rekatlı olarak kılıyoruz. Yine ilk iki rekattan sonraki oturuş nedir? Vaciptir. Dördüncü rekattan sonraki oturuş nedir? Farzdır. Anlaşıldı? Bitirdik. Şimdi akşam namazının vaktiyle tabii vakit de geçti ama gene yeni, yeni iddia iddia gelecek demiştim daha önce. İddia geldiğinde kim? İddia şu yatsı namazının vakti şu anda ezanlar okunuyor ya. Ezanlar okunmadan beş dakika önce vakti bitmiştir. Başlamıştır değil. Vakti bitmiştir. İddia öyle geliyor. Çünkü sabah namazında iddiayı öyle getirseniz, onun aksi akşam namazına, yasın namazına vuracak demektir zaten. Yasın namazını tekrar ediyorum. O ezan okunmadan beş dakika önce yasın namazının vakti bitiyor ve çıkıyor deniyor. Bunlar ciddi alınacak sözler değiller. Tekrar de, devam ediyorum. Akşam yatsı namazının son sünneti de öğlenin son sünneti gibi, sabah namazının iki rekat sünneti gibi, akşam namazının son sünneti, sünneti gibi kılınır. Sadece niyet ne diyoruz? Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının sünnetini veya son sünnetini kılmaya diyoruz. Başka hiçbir fark yoktur. Gelelim vitir namazına. Vitir namazının vakti ne zamandı? Yatsı namazının farzından sonraydı. Tamam. Vakti yatsı namazı vaktiyle aynı. Artı yatsı namazının farzından sonra. Yatsı namazından önce kılıklamazsınız. Bu doğru değildir. Vakti ne zaman başlar? Yatsı namazının farzından sonra başlar. Ne zamana kadar? İddia edildiği gibi akşam namaz, yatsı namazının ezanına beş dakika kala bitmez. Ne zamana kadar yatsının vakti, onun vakti ne zamana kadar devam eder? İmsak vaktine kadar devam eder. Tamam. Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya. Neveytü an usalli lillahi ta'ala salatel vitri. Bizim insanımızın dilinde şöyle bir şey yer etmiş. Niyet ettim Allah rızası için vitir vacip namazını vacip olan vitir namazını kılmaya. Bu vacip şuuruyla kılma açısından doğru bir vurgudur, iyi bir hatırlatıştır. Ama diğer taraftan ilmi açıdan değerlendirirseniz birazcık cevirdir. Yani kabalıktır. Bunu şunun için söylüyorum. Diğer mezhepler, İmam-ı Hazretleri mesela vacip olmadığı kanaatindedir, sünnet olduğu kanaatindedir. Biz vacip diyerek sanki inadi bir cümle. Bu açıdan bakarsan inadi bir cümle söylüyoruz. Sen ne kadar sünnet dersen de bu namaz işte vacip. Bu havayla insanımız bu havayı hiçbir zaman düşünerek söylemiyor doğrusu. Ama yine de biz bilen insanlarız ne yaptığımızı bilmekte daima fayda var. Çünkü bu namaz Allah katında hükmü tek. Biz onun hükmünde yanılıyor olabiliriz. Yani... Birisi bu konuya vacip diyorsa, öbürü de sünnet diyorsa ikisinden birisi hatalı. İkisinden birisinin hatalı olduğu kesin. Ama bu tek de olabilir. Şimdi Nasrettin Hoca işte bir damadının yanına uğramış, bir tanesi çömlekçilik yapıyormuş. İnşallah yarın havalar güzel olur. Niye? Çömlekler kuruyacak. Yapıyorsun, ıslak kuru, güneş yakıyorsun, çömlekler kırıyacak. Öbür damadın yanına uğramış gelirken o da ziraatla uğraşıyormuş. Tarımla inşallah yarın yağmur yağar diyormuş. İşte tarlalar bir nemini alır şöyle olur böyle olur falan filan. Sonra eve gelmiş hanım demiş ki hani damatlara kızlara uğrayacaktın uğradın mı? Uğradım demiş. Nasıllar ikisinden birisi ayva yiyecek ama hangisi bilmiyor. <gülüyor> Şimdi ikisi zıt şeyi talep ediyorsa <gülüyor> evet ya olacak ya olmayacak bunun gibi. Burası şunun söylüyorum biraz da. Tek tekrar gelsin geliyoruz. Bu namaz Allah katında bitir. Tek namaz. Biz yanılıyor ama Rabbimiz bu vacip midir? Sünnet midir? Hükmü nedir? O biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz yanılıyoruz. Dolayısıyla adını bizim koymamız doğru değil. Ya Rab sana vitir namazını Resulullah'ın öğrettiği gibi, tavsiye ettiği gibi, ısrar ettiği gibi vitir namazını kılıyorum de. Hükmü vacipse vacip olsun Hükmü sünnetse sünnet olsun. İlmen başka alimlere karşı edep bunu gerektirir. Daha doğru bir davranıştır. Anlaşıldı? Ama bu niyetle söylemedi de vacip dedi. Buna bir şey demiyoruz. Ama bu şeyle inadına söylemesi elbette bilerek inadına söylüyorsa bu hakikaten yanlış bir davranış olur. Tamam. Dolayısıyla bir de vaciptir. Hükümleri namazını söylemeye gerek yok. Niyet ettim Allah rızası için bitir namazını Eda etmeye dedik. Allahu Ekber dedik. Ellerimizi bağladık. Sübhani ki okuduk. Fatiheyi okuduk. Damun sureyi okuduk. Rükulara ve secdelere gittik. ikinci rekete kalktık. Besmele'yi, Fatiheyi, Damun sureyi okuduk. Allahu Ekber dedik. Rükü ve secdelere gittik. Secdelerden sonra oturduk. Anlaşıldı? Oturduk. Dolayısıyla tahiyyat ve teşehhüt okuyoruz. Ve ayağa kalkıyoruz. Bize göre bu namaz <gülüyor> üç rekatlı, üç rekatı bütün olan bir namazdır. Bunu şunun için söylüyorum. Şafii Hazretleri bu namazı bir olabilir diyor, üç olabilir diyor, beş olabilir diyor. Yani tekni olmak şartıyla belli bir sınırı yok diyor. Anlaşıldı? Bir, üç, beş. Bir de kılabiliyorlar, üç de kılabiliyorlar. Beş de kılabiliyorlar. Anlaşıldı? Yedi de kılabiliyorlar. Hanbeliler de mesela üç olduğu kanaatindeler. Bizimle farklı yanları var ama onlar da üç. Bununla ilgili çünkü Peygamber Efendimiz bu namazı camide kılmıyor. Müslümanları da camide kıldırmıyor vitir namazını. Zaten sünnetini iddia edenlerin delillerinden bir tanesi Peygamber Efendimiz farz olsaydı onlar bir de vacibe farz manasını bunu camide kıldırırdı. Tamam, Peygamber Efendim bu namazı nerede kılmıştır? Evinde kılmıştır. Teheccüden sonra kılmıştır. Bir de biliyorsunuz teheccüd ona fazdır. Teheccüdünden sonra kılmıştır. Şimdi içeriden gelen haberlerde Allah Resulü işte şu kadar namaz kılardı sonunda vitir yapardı. Tek tek rekat kılardı. Şu kadar sekiz rekat kılardı vitir yapardı. Ve benzeri rivayetler geliyor. Bu işte dalgalanmaya sebep oluyor. Nedir kimisi? Demek ki bir olabiliyor, üç olabiliyor, beş olabiliyor, yedi olabiliyor şeklinde. Ama gelen bilgiler arasındaki bütün bilgileri derlediğinizde şu bilgiler de geliyor. Peygamber Efendimiz bitir namazının birinci rekatında elam neşrahl rekat sadrak yok Elem. bu da var doğru. Bu da var zihnindeki başkaydı bunu söyledi demek ki bu önce söylenecekmiş. İkinci rekatında vatini və zeytuni okurdu. Son rekatında neyi? İhlası okurdu. Bir başka rivayette, başka bir sefer kılınışında rivayet deyince de değişik anlamayın. Bir başka seferinde neyi okumuş Peygamber Efendimiz? Tamam. Birinci rekatte, اِنَّا اَنزَلَّاهُ fi لَيْلَتِ الْقَدْرِ ikinci rekatında, قُلْ يَا اِيُوَ Üçüncü rekatında, İhlas. Bir başka, demin söylemek istediğim oydu. Birinci rekatında, سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ ala ikincisinde hel اَتَاكَ Üçüncü şeyde, İhlas bunun gibi başka da var. Bir hayli rivayet var ki birinci rekatta şunu okudu, ikinci, üçüncü rekatta demek ki diyor Ebu Hanife bu namaz, üç rekatlı bir namaz. Hanbeliler de hadis rivayetten bunu kabul ediyorlar. Ancak onlar iki rekat kılıp selam veriyorlar. Bazı bir açıdan şafirlerle uyumlu. Selam veriyor, Kalkıp evet. üçüncü rekatta tek başına kılıyorlar. Evet. Anlaşıldı? Bizde ise bu hadislerin de gösterdiği gibi mesela bu Üç rekatlı bir namazdır. Sonu tekli olduğu için bitir diye adlandırılmıştır. Anlaşıldı? Devam ediyor. Dolayısıyla iki rekat kıldıktan sonra Allahu Ekber diyor, üçüncü rekata kalkar. Üçüncü rekatta Fatih okur, damm Sure'yi okur, arkasından Allahu Ekber diyerek tekbir getirir, ellerine kaldırır, tekbir getirir, kunuta geçer. Rükuya gitmez, tekrar ediyorum. Sonuncu da hades sünnette de vardı ya. kulhu Allahu ehad Allahu samad lem yalid ve yulad ve lem yekun lehu kufuvan ehad Allahu ekber der. Elini kaldırır ve sonra bağlar. Kunut dualarını okur. Bizim okuduğumuz kunat duaları yani Allahumme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve ve Allahumma iyyake na'budu duaları Abdullah İbn Mesud'dan gelen kunut dualarıdır. Bunun dışında da kunut duaları vardır. Bu dualardan dilediğini okur. Kur'an el-fazına, hadis el-fazına benzer ek dualar da okuyabilir. Namazın yapısına, iç bünyesine uygun dualar da yapabilir. Bu bizde vaciptir. Bu duanın yapılması da bizde vaciptir. Terki vacibin terkini gerektirir. Dolayısıyla o da sehiv secdesini gerektirir. Allahumme inâ nesta'iniku ve nestavfirku ve netubu ileyk diye okudu. Ve nehlav ve netrukum en diye bitirdi. Bir de dualara dikkat eder. Onu diyelim yani arada neden? Çünkü biz okuduğumuz dualara çok defa alışmışız. Otomatik okuyoruz, dikkat etmiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha bize neleri hatırlatıyor, neleri emrediyor, dikkat etmiyoruz. Burada da öyle. Allahümme inne nesta'inuka ve nestağfiruka. Sadece senden yardım istiyoruz. Mağfiret diliyoruz diye. Hem kusurumuzu dile getiriyoruz, hem ona. Ve sonunda nasıl bitiriyoruz? وَنَخْلَعُوا <gülüyor> وَنَتْرُكُوا Hala ne demek? Söktü demek. Dibinden patır patır söktü demek. Kalıntısı kalmayacak şekilde söktü demek. Dolayısıyla biz kalbimizden, sevgimizden, muhabbetimizden sana karşı fıskı fücur işleyenleri söker atarız. Ve net ruku ne demek? Terk ederiz. Bir daha dönüp bakmayız demek. Facirleri keşke bunu yapabilseydik. Yıllarca bir sürü facirin tepemizde at koşturmasından herhalde kurtulurduk. Yapmadık. İsyanımızı ilan ettik. Nefret ediyoruz dedik, etmedik. Birçoğunun kuyruğuna takıldık. Adam olmayanları, hayvan bile olamayanları adam yerine koyduk. Peşlerinden yıllarca sürüklendik maalesef. Ama dikkat edin. Biz her gün kunut duasında Ya Rab fıskı fücur isteyenleri söker atarız. Dönüp bir daha bakmayız diye Rabbimize söz veriyoruz. Son derece önemli. Evet. Arkasından bir nevi iman tazelercesine, arkasından Allahümme iyyâken a'bûlû diye başlıyoruz. Kime kulluk ettiğimizi vurguluyoruz. İnşallah yapanlardan, hissedenlerden, bilerek dua edenlerden oluruz. Tamam bunu yaptıktan, kurut duasını gerçekleştikten sonra bir de cemaatle kılınırken çok fazla uzatmamakta fayda var, bıktırıcı olmamakta da fayda var. Bunu yine şunu söylüyorum, meccid Haram gibi, Meccid-i Nebi gibi veya belli yerlerde biliniyorsa ki bu dua uzunca yapılıyor, yapılıyor. o zaman sakıncı yok ama cemaatin içerisinde daima ağrısı olanları, sancısı olanları, işte yavrusu çocuğu ağlayanları ve benzeri düşünmekte fayda var ki Allah Resulü düşünüyor ona göre davranılmalı ama hususiyeti olan yerler veya yani kişi kendi kılarken hariç. Tamam. Bunu bitirdikten sonra kunut duamız bitti. Allahu ekber diyoruz rükuya gidiyoruz. Rükumuzu yaptık. Semi Allahu limen hamideh doğru diyoruz. Allahu ekber secdelere gidiyoruz. Secdelerden sonra oturuyoruz. Bu oturuş farz olandır. Bundan sonra ne yapıyoruz? Tahiyyat, teşehhüd, Allahumme salli Allahumma barik Dualar ve selam veriyoruz. Vitir namazı da nasıl kılınır? Evet bu şekilde kılınır. Bu şekilde yerine getirilir. Evet. Bu da sık sık sorulan sorulardan bir tanesi. Namaza her ikisi de çok zarar vermez. Ama biz ne yaptık? Gerisin geri döndük. Elimizi bağlayarak ne yaptık? Okuduk. Tamam. Kul huallahu ahad. Allahu samet, lem ve lem Bitirdik. Ahad <gülüyor> dedik. Doğru olan aşağıya salma fazla bir harekettir. Doğru olan oradan elin kulağa kalkması, sonra yeniden bağlanmasıdır. Ama diğeri az harekettir. Bu bize zarar verir mi? Hayır, zarar vermez. Tamam. <gülüyor> Namaz hayır, iptal olmaz. Yani. Kunutu unutsan gene olmaz. <gülüyor> Ama faci bir terk olur. Yani tekbir ise burada şey değil. Burada sünnet. Kunu tamam. bir de değil ha kunuta bir insan rükuda hatırlasa demin ki kaide gereği gerisin geri dönemez. Aynen. Tamam. Rükut çünkü farz. Nedir? Aynen. Kunut ise vacip. Tamam. Seyir yaparız. Gene yarıyı geçmesek döneriz. <gülüyor> tamam. Evet. Ancak bir şey daha var. Biz imama sorunun altında, imama tabi olduk. İmam Allahu Ekber dedi. Konuda biz dalgınlıkla Allahu Ekber dedi giderdik ya rükuya gittik. Şimdi biz imama tabiat açısından geri döneriz. Durum fark etti. Evet. Burada çünkü imama inat hareket edesek namazımız bozulur. İşin boyutu değişti. Çünkü imam imam duruyor. Evet. Tamam. Böylece beş vakit namazı kıldık. <gülüyor> Allah Bunun arkasından işte inşallah cemaatle kılınacağı için bayram namazlarını ve cuma namazını inşallah cemaatle kılırken kılar. Ne yapacağız? Tartışacağız. O zaman onu orada paylaşacağız. Şimdi bir bakayım buraya nasıl bir not düşmüşüm başka. Şimdi evet imamet ve cemaat diye bir başlık atıyoruz ona, ona başlayalım. İmsak vaktine kadar evet imsak vaktine kadar belki eftariyat açısından bölünürse gecenin ilk üçte birinde kılınması daha eftaldir. Tamam ama imsa kadar namaz kılınabilir. Evet sıkıntı orada şu yani onlara göre kızıllık batınca akşam namazı çıkıyor. Tamam dolayısıyla vakti daha dar. Ebu Hanife'ye göre kızıllığı takip eden bir de mavilik vardır. O mavi ilk önce canlıdır açıktır sonra matlaşır giderek kaybolur. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye göre akşamla yatsanı arası daha uzun İmam-ı Şafi'ye göre daha kısadır. Pekala böyle bir durumda doğru olan nedir? Akşam namazını ilk vaktinde kılmak daima hiyata daha uygundur. Çünkü bütün imamlara göre sahiptir. Bu konuda ihmalkar olmamakta fayda var. Bunu söylerken kendim için bile söyleyemiyorum. İstanbul'un trafiği var. Yani vakit darla, darlaşınca dört gözle bulunduğumuz yerde bile cami aramaya başlıyoruz. Otobüste isek iniyoruz ve sayır ediyoruz veyahut da en iyisi kılıp da yola çıkalım. Yolda çünkü duracak yer duracak cami yok diyoruz. Dolayısıyla ama bir insan şartlara müsait olduğunda doğru olan nedir? Akşam namazını daima ilk vaktinde kılmak herkese göre doğru bir davranıştır. İhtiyata da uygun olan bir davranıştır. Anlaşıldı Böyle. Şimdi cemaatin İslam'daki faydasını anlatsak, anlatsak, anlatsak herhalde bitiremeyiz. Allah Resulü ne diyor? İçimden öyle geliyor ki diyor bu şiddeti gösterir. Öyle yapmak gerektiğini gösterme. Birisi bu hadisi okur da öğrenir de gidip milletin evini yakmaya kalkarsa felaket. İçimden öyle geliyor ki diyor imamete birisini geçireyim. Şu cemaate gelmeyen insanların gidip evini diyor ateşe vereyim. Yani yaptıkları hata bu derece büyük bir hata demektir. İnsanların devamlı camiye aktığını düşünürsünüz. Ben bazen şunu hayal ediyorum. İstanbul'da bayram namazları üç yerde kılınırmış. Daha önceki. Bir tanesi neredir? Ok meydanında. Geniş bir meydan, ok ile yarışları yapıldığı için ok meydanı deniyor oraya. Şimdi oh yani, yarış yapacak değil, nefes alacak yer yok. Dolmuş her taraf. Şimdi orada geniş bir meydan var. Oraya gidilirmiş. Anadolu Hisarı'nda bir yer var. Bilmem ne... Ovası değil bir ova da var. Üç, üçüncü bir yer var. Yani ben de kayıtlı ama adını okuyup okuyup unutuyorum ne hikmazsa. Çok da kolay bir adı var. Zor olsa unutmazsın. Böyle zor bir isim, karışık bir isim olsa unutulmaz, unutuyorum. Üç yerde. Şu anda ok meydanını düşünürsün. Ok meydanında geniş bir meydan var. İnsanlar evlerinden ne yapıyorlar? Tekmirler getirerek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve Lillahi'l-hamd. Komşular evlerden çıkıyorlar. Beraber sokaklarda tekbirler getirilmeye başlanıyor. Ta ok meydanına kadar. İnsanlar orada bayram namazını İstanbul oraya akıyor. Bayram namazını kılıyor. Sonra tekbirler getirerek ve insanlar bayramlaştırarak evlere dönüyorlar. Bayram öyle olur işte. Bayramda ona ona denilir. Böyle olsaydı çok şey değişirdi. Ama böyle olması da birilerini çok çok çok çok ama çok rahatsız ederdi. <gülüyor> ne diyor kadın? Ben şey diyor başlarına sarıp sarmalıyorlar diyor. Evlerde giyiyorlar diyor. Böyle kafayı da dikiyorlar diyor. Bir yürüyüşleri var diyor. Yani sinirimden ölüyorum. <gülüyor> Söylerken bile kadın sinir krizi geçirecek neredeyse. Yani müminin mümince yaşayışı, ezan-ı Muhammedin'in minarelerden dökülüşü, insanların camiye akışı ve camiden da da dağılışı ve tekbir getirişi tek bir sesleriyle fethedilmiş bir ülkede birilerini rahatsız ediyor. Bu ne kadar acı bir hadisedir. Ama hayatında bir gerçeğidir. Bütün bunları görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz camiden kopmamalıydık. O bizim merkezimizdi. O bizim irşat merkezimizdi. O bizim ibadet merkezimizdi. O bizim ordularımızın merkeziydi. O bizim birçok kararlarımızın merkeziydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cami ile olan irtibatını ve müminlerin cami ile olan irtibatını ilk devirlerde düşününüz ve geldiğimiz noktayı iyi düşününüz. Gerçekten büyük bir soğukluk, büyük bir uzaklık duyulmaya başladı. O camiler birkaç açıdan çok önemli. Neden önemli? Camideki safa bakınız. İlk safa şu durur diye bir kaydı var mı? Yok. Zengini durur, fakiri durur, genci durur. Yaşlısı durur, okyanı durur, okumayanı durur, her meslekten iş yapanı durur, çiftçisi durur, manavı çiftçikten, çiftçinin ürettiğini satanları durur, yan yana dururlar. Namaz bittikten sonra musafa alışırlar, Allah kabul eylesin derler, aynı hizada dururlar. Dolayısıyla fakir zengini birbirinin başka yerde bir araya gelemeyeceğini, kapıdan girerken güvenliklerin olduğu, Sekreterlerin olduğu, randevuların istediği yerini hiçbirisi orada sökmez. Orada herkes yan yana gelirdi. Orada herkes namazını kılardı. Orada herkes kaynaşırdı. Orada herkes cemaat olmanın, aynı Allah'a rükû ve secde etmenin şuurunun birlikte yaşarlardı. Bizim bu manzaraya daima ihtiyacımız vardır. İnsanımızın büyüğünün tahsili kadar olursa olsun, maddi varlığı ne kadar olsa olsun... En fakirinden, en garibanından, en okumamışından dahi kopması doğru değildir. Gün olur ondan istifade, gün olur budurçluklara insana ihtiyacı vardır. Gün olur birbirine tamamlayan, birbirini bütünleyen bir millet haline gelmenin şuuru yaşanılır. Herkesin durumuna göre, bulunduğu yer ve makama göre İslam'a hizmet etme imkanı vardır. Kişinin değeri ise Allah katında takvasına göredir. Bu bir gerçektir ve bir hakikattir. Giderek insanlar oralardan kopunca yan yana durma da kopuyor. İnsan aynı hizada yan yana bir araya gelme, omuz omuza verme şuuru giderek kayboluyor. İnşallah bunu silenlerden oluruz ama cemaat esasen son derece önemlidir. Bir araya gelip de Allah'a birlikte secde etmenin şuuru insanın kalbine de güven verir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim ayet-i içerisinde. Biz ne diyoruz Fatih'i okurken? İyyeke ne diyoruz. Sana kulluk ederiz. İyyeke abudu demiyoruz. Halbuki tekil olması yukarıdan aşağı baktığında daha uygun. Ya Rab sana ibadet ederim demiyoruz. Kulluk ederim demiyoruz. Sadece senden yardım isterim demedik orada. Cenab-ı Allah üstü bu değiştirdi sıygayı çoğula çevirdi. Ya Rab sana kulluk ederiz şekline çevirdi. Rabbimiz bizden birlikte kulluk istiyor. Yan yana durmayı istiyor. Bütün olmamızı istiyor. Cemaat olmamızı istiyor. Ve bu son derece söylemeden söylemenin belki en güzel yollarından bir tanesidir. İncedir, dikkat çekicidir. Aynı ince vurgu nerede var? Vel asri innel insânele fî Asıra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İnnel insane nedir? İnsan orada tekildir. Tamam. Arkasından nasıl geliyor? İllellezîne âmenû ancak iman edenler ve salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler çoğul geliyor. Kurtuluş mümin kardeşler olmaktadır. Hakkı sabrı tavsiyeleşmektedir. Salih ameller ortaya dökmektedir. Rabbimiz bizim cemaat olmamızı istiyor. Bir bütün olmamızı istiyor. Mümin gönüller olmamızı istiyor. Cemaat hakkında neler söylense ve ne kadar söylense azdır. Ama Allah Resulü'nün o titizliğini yeniden aklınıza getirin. Cemaat olmak önemlidir. Camilerin dolması önemlidir. Bir araya gelinmesi ve kaynaşılması Müminlerin birbirini aynı camide görmesi önemlidir. Efendimiz mescitlere alışan bir insanı mescide gidip gelmeye hayatının bir parçası haline getiren insanın imanına şahitlik edin diyor. Tamam tamam. Onun imanına şahitlik yapın diyor. Doğru olan budur. Evet bir şey soracaktınız. Farzlardan Yani dua ayrı, bu ayrı bir bölüm. <gülüyor> İnşallah dua bölümünde söyleyeyim. T tamam. Şimdi tabii bir araya geldik. Kim imam olacak? İmamlık diye İslam'da ayrı bir meslek normalde yoktur. Nedir? O milletin içerisinde en iyi bilgisi olana ne yapar? Öne geçer. Birinci olarak neyi zikrederler? Bir kısmı kıraatı zikreder ama en çok neyi zikrederler? Fıkhî bilgisi olanı. Daha doğrusu sünneti en iyi bileni derler. Sünneti en iyi bilmeden kasıt orada nedir? Fıkhî bilgisi en iyi olan demektir. Yani namaz sünnete uygun olarak Resulullah'ın kıldırdığına şekilde en iyi bilen insan ne yapmalıdır? Öne geçerek namazı o kıldırmalıdır. Sonra kıraati düzgün olan. Her insanın, evet yani bir ses ayrı bir kabiliyettir. Cenab-ı Allah bazı insanların sesini hem güzel kılmıştır, hem de rahat dinlenir, akıcı bir üslupla okur. Bazı insan iyi makam yapar, şubur ama sesini kısar, kendini kısar, yani oku, oku dinlerken insan yorulabilir. Dolayısıyla akıcı bir üslupla, iyi bir telaffuzla, mahreçleri iyi çıkaran insan nedir? Daha kıraat ehlidir, Dolayısıyla daha güzel okur, daha iyi değerlendirir. Bunun arkasından bir hayli şart var. İşte eşit şu bu ama bir şey daha vardır. Ayrıca idareci konumda olan insan öne geçmeye daha layıktır. Yani bir şehrin valisi şimdikileri bırak. Bir ordunun komutanı cene cene. nedir? Öne geçmeye daha layıktır. Eskiden imam demek aynı zamanda askerde komutan demektir. Hayatta idareci ve önder demektir. Halifenin devlet reisinin vazifelerinin bir tanesi de nedir? İnsanların önüne geçerek onlara namaz kıldırmaları, haç yapıldığı esnada haç emirliğini üstlenmeleridir. Dolayısıyla imam aynı zamanda devlet reisi, devlet reisi aynı zamanda imam demektir birinci derecede. Birinci imam kimdir? İslam hukukunda devlet reisidir. Ebu Ubeyde ibn Cerrah radıyallahu anh aşereyi mübeşşredendir. Çok güzel bir insandır. Ahlakı güzeldir, siması güzeldir. Kullandığı kelimeler güzeldir, Başkasını örnekliği de çok güzeldir. Bu aziz insan salgın hastalıkta, hastalık ona da vurmuştur. Üstelik Hazreti Ömer onu salgın hastalıkta kaybetmek istememiştir, mektup yazarak yanına çağırmıştır. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'yi aşırı sever, Ebu Ubeyde de Hazreti Ömer'i sever. Hazreti Ömer onu biliyorsunuz Halid İbni Velid'in yerine geçirecek, komutanlatan çekecek kadar, onu geçirecek kadar çok sever, onu layık görür. Hatta dahası eğer Ebu Ubeyde hayatta olsaydı hilafeti kime bırakacağımı düşünmezdim diyor. Yani tereddüt etmeden ona bırakırım dediği kişidir. Ebu Ubeyde radıyallahu an Hazreti Ömer'den mektup gelince... Mektubum sana ulaşır ulaşmaz yol hazırlığına başla. Sana çok ihtiyacım var diye yazıyor. Ebu Ubeyde radıyallahu an emirül müminenin bana olan ihtiyacını biliyorum diyor. O kurtulamayacağı kurtarmaya çalışıyor diyor. Arkasından mektup yazmıştır ve ilk defa Hazreti Ömer'in sözünü dinlememiştir. Ben bana olan ihtiyacını biliyorum ama böyle bir durumda ordumun başını bırakarak gelemem diyor. Beni mazur gör, hakkını helal et, ne olur bana ordumun başından ayrılmama müsaadesi ver, beni mazur gör diyor. Kısaca Hazreti Ömer'e gelmeyeceğini bildirmiştir. Mektup Hazreti Ömer'e ulaşınca, hakkını helal et cümlelerini Hazreti Ömer görünce ağlamaya başlamıştır. Mektubun Ebu Ubeyde'den geldiği biliniyor, bölgedeki salgın da biliniyor. Bunun üzerine yanındakiler ya emir müminin. Yoksa Ebu Ubeyde öldü mü diyorlar, ne oldu diyorlar. Hayır ölmedi ama ölüm çok yakın diyor. Ve çok geçmeden Ebu Ubeyde radıyallahu anh da salgın hastalık vurmuştur, salgın hastalığı yakalanmıştır. Ölüm döşeğinde çevresindeki insanlara çok güzel tavsiyeleri var. Hepsi birbirinden güzel. Cümlelerinden bir tanesi de şu. Kardeşlerim diyor, ömür ne kadar olursa olsun, hayat ne kadar uzun olursa olsun, Sonunda her beşerin dönüp dolaşıp geleceği yer beni gördüğünüz şu andır diyor. Hepiniz bu köprüden geçeceksiniz diyor. Hayatınızı ona göre yaşayınız. Ona göre şekil veriniz. Bu hayat gerçeğini asla unutmayınız diyor. Sonra güzel tavsiyeler de bulunuyor gelecek günlere yönelik. Sonra yönünü dönüyor. Muad İbni Cebel radıyallahu anh'a muaz diyor. insanlara namazı sen kıldır diyor. Bu kısa cümle bizim açımızdan çok ama çok önemli. Neden çok önemli? Bu ne demektir aynı zamanda? Ordunun komutanı sensin demektir. Eskiden komutanlık böyle devredilirdi. Şimdi nasıl devrediliyor? Dizine bakıyorlar. Dizi çıkkın mı çıkkın değil mi? Dizi çıkıyorsa namaz kılmıştır bu adam. Bundan olmaz. Kurmay da olmaz, yükselme de olmaz. Subay da olmaz. Olmazları sıralamıyorum artık. İşler değişti. İnşallah yine değişir. Yine peygamber Uca dediğimiz yer alnı secdeye gidenlerin gerçekten Allah için ortaya can koyanların diyarı olur. Beldesi olur. Mukaddes yeri olur. Ö öyle diyelim. Ama komutanlık böyle devredilirdi. Ebu Ubeydi İbni Cerrah Muaz radiyallahu anh'a komutayı böyle devretmiştir. Bu son cümleleri olmuştur. Sonra da Mevla katını, murad ettiğini söyleyen kelimelerle bu dünyadan ayrılarak gitmiştir. Geride hayırlı hatıralar bırakmıştır. Böyle olmak zorundayız. Böyle yaşamak zorundayız. Bu güzellikleri inşallah tatmak zorundayız. Dolayısıyla nedir? İmamete layık olan sırasıyla bu insanlardır. Şimdi imamlıkla ilgili bunlar sıralandıktan sonra bir şey daha vurgulayalım. Bir de cevaplara geçelim çünkü Nasıl namaz kılınır? O kadar zamanımız yok. Yalnız bir şahsın evindeyse namaz kılınır. Bir şahsın evindeyse öncelik eğer orada yine o beldenin idaricisi varsa öncelik hak ona aittir. Ondan sonra kime aittir? Evin sahibine aittir. Evin sahibinin önüne daha iyi fıkıh bilgisi olan veya daha iyi kıraatı olan insanın geçme hakkı yoktur. Ne ile geçebilir ancak? Ev sahibinin müsaadesiyle Şimdi zaten ev sahipleri hemen veriyor ayrı. Ama ev sahipleri derken burası benim evimdir. Arkadaş namazı ben kıldıracağım. Herkes gucuk gucuk kılacak. <Gülüyor> Öyle ya yok. E, e, o, evin şeyi o. Kralı o. Başkası değil. Dolayısıyla hüküm budur. Bunun dışında deminki dediğimiz silsile ve sistem geçerli olan sistemdir. Bir bir... Hayır. Bir şeydir. Eftaliyettir. Yani aksi o değil de başkası kılsa namaz sahih midir? Sahihdir. İmamın sahih midir? Sahihtir. Doğru değildir, mekruhtur. Doğru olan ev sahibinin geçmesidir veya izniyle geçilmesidir. Burada duralım. İnşallah cemaatle de hem ne yapacağız? Sabah namazından başlayarak bir de kılacağız. Bir de ne, ne, yap, ne yapacağız? Cemaate sonradan yetişmelerde tamamlamalar nasıl olur? İnşallah onu vurgulayacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve akhiru dawana orada noktaladık. ikinci ve yatsı namazlarının üçüncü sünnetine katı üçüncü rekatlarda sübhaneke sonrası amuz besmele ile mi Fatiha mı okunur? Evet, ya sübhaneke'nin her okunduğu yerde amuz besmele vardır. Tam iyi bir soru. Unuttuk demek ki. Tahiyyat'ta işaret parmağı kaldırılması ile ilgili bilgi verir misiniz? Dört ehli sünnet mezhebinde de yapabilir mi? Evet. Yerleri farklı. Hanefilerdeki şöyle Şafiilerde diyelim bizde Şafi'de olduğu için. Şafiilerde teşehhüt okunduğu bütün teşehhüt boyunca, boyunca işaret parmağı kalkar. Tamam. Hanefilerde ise işaret parmağı eşhedü ellâ ilâhe elle ilâhe elle bölümünde kalkar illallah bölümünde iner. Tamam. Olumsuz yerde kalkar işaret eder olumlu yerde iner. Hmm. namazda surelerin sıraya göre okunması her rakette okunan ayet sayılarının sırası çoktan az olması hakkında bilgi verir misiniz evet bu sünnettir yani Kur'an-ı Kerim'in tertibine göre yukarıdan aşağıya okunması atlayacaksa tek sure atlanılmaması birden fazla surenin atlanılması nedir sünnete uygun olandır aksi mekruhtur Birinci rekatta okunan ayetin ikinci rekatta okunandan daha çok olması yine sünnete uygun olandır. Yalnız sebe hismiden sonra hel eteke okunur ayeti daha çok olduğu anda. Çünkü Resulullah okumuştur. Balık tutmayı da yemeği de çok severim hocam. Balık tutmakta sakınca yoktur efendim. Hamsi mübarek bir balıktır. Hocamız evet. Hamsi ayrı. Bütün balıkların Kalkan balığı bile hamsi balığının müdafaa bakanıymış. Evet. Kılıç balığı silahı. Bazı mezheplerde kadının yüzünü örtmesinin gerekli olduğu bazılarında ise fitne ortamında yüzün kapatılmasının gerekli olduğunu söylüyorlar. Doğruluğu nedir? Diğer mezhepler şöyle diyorlar. Kadının işte yüzü en dikkat çekici yerlerindendir. Doğru olan örtülmesidir. Hanefi mezhebi diyor ki yani yüzün dikkat çekici olduğu doğru. Ama Herkel, her zaman her şey sakınılamıyor. Bir kadın boyunu sakına sakınamaz, kiloluysa kilosunu sakınamaz ve benzeri gibi sakınamaz. Bu da kadının sakınamayacağı yerlerdendir. Efendimizin de Esma radiyallahu anh'a yüzünün açık olabileceğini bildirme hadisine binaen ne olabilir? Yüz açık olabilir. Ama yüz açık olabilir ama örtmesi nedir? Müstehaptır. Eğer fitne-i mucibse, fitne-i mucibse demek daha önce de söyledim. Bu devir gibi yamuk, bozuk bir devir kast edelim. Yüz açmak fitneye sebep olacaksa. Anlaşıldı Yüzün açıklığı fitneye sebep olacaksa. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi taife varsanız, taifte hiçbir kadının yüzü açık değil. Sizin yüzünüz açıksa hakikaten fitneye sebep olur. Dikkat çekicidir, doğru değildir. Aynı zamanda o kadının hafifliğini gösterir. Fitneye mucibiyet bu demek. Yoksa bu değil. Bir de Türkiye'de, yani bir insan Türkiye'de de kadınca yüzünü örtüyorsa takdir edilir. Ama icbar edilmez. İddiası da doğru değildir. Çünkü ben kardeşlerimizin birbirine bu yüzden de Herkesin her tarafı açık. Bizim kardeşlerimiz yüz açık mı, yüz örtük mü, başörtüsü şöyle mi birbirlerini kırıyorlar. E, kırmayınız, et, etmeyiniz ama yani yüz örtük olan tekrar ediyorum takdir edilir. E, biz de müstehap kabul etmiştir. Eğer fitneyi mucik ise deminki dediğim fitne anlayışıyla. Doğru olan nedir? Örtülmesidir. O zaman açmak mahsurlu olur. Evet. Bizde hatta işte hacca umreye giden kardeşlerimiz haram-i şerifin çevresinde yüz açık kadın çoktur. Dolayısıyla orada o kadar değil ama ara mahallelere girdiğinizde doğru olan yüzün örtük olmasıdır. Çünkü oralarda fitneye muciptir dediğimi hatırlıyorum. Boş verme, kumar borcu olan ya da bankada faiz borcu olana herhalde olana borç para verebilir miyiz? Çok sıkıntılı bir soru. Gerçekten tövbe etti mi? Bir daha vallahi tövbe billah ben bu işe girmeyeceğim diyor. Yani gerçekten kurtuluşuna, hayrına yardımcı olunacaksa verilebilir ama yani bunun ötesinde geçim sıkıntısı borç tercihinde ön sırada bu değildir. Kredi paralarını biriktirmiş. Kredi borcu olmuş. Ben yaşadığım şeyleri anlatmayı severim. Birisinin öğreniyorum ki 40 elli bin liranı geçkin kredi borcu var. Bana diyor ki hocam diyor senin çevrende insan var. İşte yardımcı olsunlar bunu şu zamana kadar ödeyemezsem şu kadar artacak. Peki hala ben zekatı olan insanlara ne yüzde diyeceğim falan. Kredi kartı bankaya borçlanmış şu kadar da kredi şey borcu varmış. Faizi de şu kadar bilmiş, bunu insanlara nasıl söyleyeceğim? Küstü bana. Şimdi nasıl söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Yani yapılıyor ediyor gidiyor. Sonra bu tip insanların eline para veriyorsunuz, yiyeceğine zaruratını harcasın diye gidiyor öyle bir ayakkabı alıyor ki ben ömrümde öyle ayakkabı giymedim. Ben anlamakta zorlanıyorum yani gerçekten bilemiyorum tabii şey olan var mıdır başka nelerden insanların durumunu bilmiyoruz. Bilmeden söz söylüyorum istemiyorum ama gariplikler görüyoruz. E, tercih e, edilebilir diyemiyoruz. Niye borçlandı, neden borçlandı? Araştırmak, taraştırmak lazım. Gerçekten tevbe ettiyse elinden tutmak yerine göre güzel de olabilir. Onun için çok net şey söyleyemiyorum. Araştırmaya muhtaç. Önceden çalışmış, para biriktirmiş biri şu an çalışmıyor. Biriktiğiniz bir parası olduğu için yine de zekat vermeli midir? Borcu, harcı yok ise evet vermelidir. Parasını inşallah bereket getirecektir. Banka faiz gelirinin vergisini devlete ödediğinde içinde faizde olan vergiler piyasada dolaşıp hizmet ödemeleri, maaş ödemeleri gibi yollarla halka yansıdığında maaştan yapılan harcama bir iki mesafe faize harcanmış olur. Veya faizle maaş hizmetini alıp faizle ilgili hüküm bu kişilere de yansır mı? Çok değil yani şöyle diyeyim hükümetin paraların içerisine faiz giriyormuş, bu, bu giriyor mu ama yani hükümete faizin girmiş olması ayrı şeydir. Yapılan iş karşılığı alınan maaş ayrı şeydir. Yani şöyle diyeyim isterseniz siz bakkalsınız dükkanınızda geldi ekmek satın alıyor. Ekmek satın alan adam bunu faizden kazanmış da sizi ödüyor. Bu o kendisi kazandığıyla sorumludur. Sen yaptığın işle ilgili sorumlusun öyle öyle diyelim. Ayrıca faizden gelen şeyler bir açıdan da yola harcanır mı? hayır Köprüye harcanır mı? Amme menfaatine harcanır mı? El cevap harcanılır mahsurlu yoldan gelen paranın gideceği yer tasadduktur. Bu nevi şeyler de esasen kamu yaranı olan şeyler tasadduktan sayılırlar. Rumaysa isminin Arapça ve Türkçe'de karşılığı nedir? Rumaysa adında sahabe var mıdır ve özelliği nedir? Çocuklarınıza isim olarak koyabilir miyiz? Rumaysa en çok bir yıldızdan, biraz da sönükçü olan bir yıldızdan alınma bir isimdir. Başka manaları da var. Kafanızı karıştırmamak için söylemek istemiyorum. Ama Rüysun, Rümeysa, Ümmü Süleyman'ın adıdır. Rümeysa ve çok güzel bir hanımdır. Çok zeki bir hanımdır. Ebu Talha'nın İslamiyetine o sebep olmuştur. Enes'in annesidir. Enes'in öz annesidir. Çok hayırsever bir kadındır. Çok zeki bir kadındır. Hakkında elbette ki bilgi var. Örnek nesil bir Ebu Talha, Güzel Aile bölümünü okuyacaksınız. Güzel Aile, Güzel insan bölümünü okuyacaksınız. Tamam Orada yeteri kadar var. Ayrıca Muhammed Emin hocamızın kitabında da olabilir. Bilmiyorum ben. Bilmediğim için şey yapamadım. Ama orada var. Ebu Talha ayrı güzeldir. Rumaysa ayrı güzeldir. Evlilik ve yuvaları gerçek saadet duyulan örnek yuvalardan bir tanesidir. Bu kadıncağız yavrusu ölüyor. Kocası yorgun argın tarladan geldi diye sabaha kadar söylemiyor. Sabahleyin oturduktan sonra... Yavru çok güzel bir yavrudur. Efendimizin sevdiği, Ya Ebu Umayr, ma faalennugayr dediği, başını oksadığı, sevdiği, kuşuyla ilgili sohbet ettiği o çocuk yavrunun annesidir. O yavru vefat etmiştir. Ateşler içinde günlerce kıvrandıktan sonra sabah olunca kocasına ne demiştir? Ebu Talha demiştir. Komşumuzun bizde bir şeyi olsaydı, malı olsaydı, ödünç alsaydık. Komşumuz günü gelip geri istediğinde vermeme hakkımız var mıydı? Öyle şey mi olur demiştir Ebu Talha. Hem ver derhal ihtiyacımız evet. olsa da ver. Teşekkür etmeyi sakın unutma demiştir. Rumaysa bunu bekliyor esasen. Biliyor Ebu Talha'nın böyle diyeceğini. O zaman diyor o zaman Ebu Talha diyor. Gel birlikte Rabbimize şükredelim. Yavrumuzu bize bir müddet ödünç vermişti. Sevdik, bağrımıza baştık, okşadık. Hayatımıza canlılık kattı. Ama yavrumuz artık Rabbim ödüncünü geri aldı diyor. Ebu Talha beyninden vuruluyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Efendimiz'e gidiyor. Efendimiz onu görünce ne diyor? <gülüyor> cenab Allah gecenizi mübarek etsin diyor. Yani anlıyor ki Rumaysa çok fazla şey yapıyor. Bir anne olarak acısını bastırıyor. Her şeyini bastırıyor. Kocasına duyurmuyor. Çok şey ifade ediyor. Ne yazık ki o tip kadınlar kayboldu. Okumaya değer. Hayata da de değer. Hem koca Ebu Talha'nın İslamiyetine de o vesile olmuştur. Elbette okunmalıdır. Tamam. Rumaysa var. Ayrıca Peygamber Efendimiz e, Rumaysa'yı cennette gördüğüne dair bir hadis vardır. Yani Dolayısıyla cennetle müjdelenen kadınlardan birisidir. Namazlarda bilmeden niyetten sonra tekbir getirilmeden kılan namaz olur mu? İftidah tekbiri e, şeydir, farzdır. Olmaz. Yani iftidah tekbirini getirmezseniz namaz olmaz. Anlaşıldı. Yani el kaldırmak ayrıdır. Allahu Ekber demek ayrıdır. Yani Allahu Ekber demişse El kaldırma demektir demişse tekbir yerine gelmiştir. Bir arkadaşım rica etti diye soruyorum. Bir devlet memurunun hac için tanıdıklarını artık kaç kişiyse götürme hakkı tanımlıyormuş. Bir kişi böyle bir hakkı bilen hacca giderse hükmü ne olur? Hacca sahih olur. İkindinin sünnetini iki de selam vererek dört rekat kılabilir miyiz? Evet. Namazda rükünler arasındaki tekbirlerde elleri kaldırmanın hükmü şafiilerde gereken sünnettir bizde değil. Evet öptikendiye evet, sahine. <gülüyor> var bizim geliş kaynaklarımız da var. <gülüyor> var var. <gülüyor> var Ömer nasıl bilmen önce Fendel'in ikine bakın yani iki rekat kılınabilir mi diye o, ya zannediyorum iz bulunacağını zannediyorum yani net hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle vardır. Yani, i̇lk evet ilk okul orada şey vardı evet. Farz namazların ilk rekatında okunacak olan sure, ikinci rekatından sonra okunacak olan sureden ayet sayısı bakımından uzun olması mı gerekir? İlk, evet, uzun olması daha doğrudur. Yoksa kısa ve uzun bildiğimizi okusak herhangi bir sorun olur mu? Yani ikinci rekatta okunan daha uzun olursa, sünnette varit olmayan bir şekilde ise buna tenzihende olsa mekruh deniyor. Tamam mı? Akıllı bir insan kafir oldum demekle dinden çıkmış olur mu hükmü nedir biraz açıklar mısınız? Evet olur. Ondan sonra tövbe etmesi gerek kafasında birkaç kere duvara vurması gerek. Bu, bu şeyler şakaya gelmez. Efendimizin Kur'an okuyuşu nasıldı? Sedalı denilen bir şekli var mıydı? Evet sedalı okuduğunu biliyoruz ama başkasından sedalı olarak dinlediğini ve tavsiye ettiğini daha çok biliyoruz. Yatsı namazın ilk sünnetinin zayıf bir rivayet olduğu doğru mudur? Evet güçlü rivayet değildir ama vardır. Amel edecek derecede vardır. He, Kadir gecesinde vitir namazında hoca ellerini kaldırarak dua ederken biz de kaldırdık. Namaz ne oldu? Bunu cemaatle inşallah bunu tekrar edeceğiz. Tamam. Ooo daha varmış. Var ben, ya ya kurtun. Teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin. Aklımızdan ne gelirse soruyoruz. Hocamıza hiç hayır demiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> İkindinin dört rekatlık sünnetinde üçüncü ve dördüncü rekatta da sübhaneke okunur mu? Üçüncü rekatta okunur, dördüncü de değil. Akşam namazından sonra evvabin ve e, imanı muhafaza namazı kılınır mı? Evvabin namazı sünnette var. O da imanı muhafaza namazı ayrıca adlandırılır mı? Bu nevi sünnette var olmayan adlandırmalar çok doğru değildir. Bileseniz kaç rekat kılınır? en çok altı geçiyor. Başka vakitlerde başka vakitlerde de e, evvabin namazı duha'da da kılınan için kullanılır. E, kerahat olmayan vakitlerde daima namaz kılınabilir. Devlet dairesinde amir olan bir kişi geçici bir iş dahi olsa ücretli öğretmenlik tanıdığına referans olması doğru mu? Referans olması tezkiye demektir. Tezkiye ihtiyaç vardır. Yani insanlar iyidir, dürüsttür, çalışkandır, başarılıdır şeklinde hak değil de e, bu insan tanınmayan insandan tanınan insan daima daha iyidir. Yani hadiste bile ne diyor? Bu insan meçhuldür diyor. Tanımıyoruz, hadisini alamıyoruz. Bize onu bir tanıtan olsa hadisi geçerli hale gelecek. Yani meçhullük hadiste bir lekedir. Adam belki pırıl pırıl bir insandır. Ama neyse bir meşhur diyor. Tanıyamıyoruz, hakkında kanaatimiz yok diyor. Birisi çıksa da o insanı tanıtır hale getirse, bizi aydınlatsa, alimdir, fazıldır, dürüsttür, yalan söylemez dese, bak yani insan... Değer kazanacak, hadiste değer kazanacak, bazen önemlidir. Bu şekildeki referans olmalar, dürüst bir kardeşimizdir, çalışkan bir kardeşimizdir, sizinle uyum yapabilecek bir kardeşimizdir diye gelen referanslar, ihtiyaç duyulan referanslardır. Başkasının hukukun önüne geçirme manasında değil, bu manada doğrudur. İkindinin farzından sonra tekrar ikindinin farzının kazası güneş canlı kılınabilir, tamam Hafif kerahat vakti. Güneş sarardıktan sonra ağır kerahat vakti başlar doğru değildir. İmam Şafi'ye göre her oturuş farzdır. Bunun için ilk oturuş terk edildiği zaman ne yapmalı? Gerisin geri dönebilir. Evet. Döne, dönebilir. O kast ediliyorsa. İmam Şafiiye göre akşam namazı ve yasın namazından önce sünnet var mıdır? Evet. Vardır. İkisinde de vardır. Yani iki rekat akşam namazından önce var. Yatsı da işte ee, çok fazla o e, hadise onlar itibar etmiyorlar ama kılınırsa kerahat vakti de değil, onlar içinde hiçbir manası yoktur. İhtiyatlı hareket olur. Akşam namazında Hanbelilerde de, Şafiilerde de akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet vardır. Bize göre o vakit dar bir vakittir. Dar vakitte sünnet kılınması mekruhtur. Sonradan kılıyorlar mı? Tamam, Sön sonradan kılıyorlar. Evet, sonraki kılanan akşam namazının sünneti güçlü sünnetlerdendir. Yani Şafiler de Evet, ikisinde, ikisinde, evet. Sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra namaz kılınır mı? Sabah namazından sonra da, ikindi namazından sonra da hafif kerahat vakti ise kaza namazı kılınır. Sünnetler olmaz. Tamam, mekruhtur. Mezhepler arasında farklılık var mıdır? Bu konuda yoktur da şu var. Yani Şafiilere göre sebebi gerçekleşen bir namaz hangi vakitte olursa olsun kılınır. Tavaf yapmışsanız, mekruh vakitte olsa da kılınır. Mescide girmişseniz, tahiniyetül mescid hangi vakitte olursa olsun kılınır. Böyle bir fark var. Ben açık öğretim üniversite öğrencisiyim ve birçok sosyal çalışma aktiviteye katılıp kendisini her konuda geliştirmeye seven, bunun için de çevreden takdir gören bir insanım. İnşallah ilminiz ziyade olur ama çok dağılmamanızı tavsiye ederim. Bazen dağılma insanın e, zihnini de dağıtıyor. Fakat şu düşünce epeydir beni mesul ediyor. Kendimi dış düşüncelere karşı korumasız görüyorum. Yani kolay etkilen bir yapımın olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir ortama girince ortamın ya da kişilerin düşüncelerinden kolayca e, yetkili, e, etkileyip kendi düşünce ve fikirlerimi amaçlarımı son plana alamıyor. Kendimi ortama kaptırabiliyorum ama bunu tamam birisizce yapıyorum ya da e, bir kitap okuyunca kolaca o kitabın aşılamak istediği şeyin içinde olabilir. Yine de internetten Facebook'a görünce arkadaşlarımın yaptıkları çalışmaları görüp kendileri başarı çalışmalarımı ve olduğum e, nimetleri göremeyip üzülüyorum. Hayır bir insan yani yola çıkar, dolduru, bilgide oturaklaşır Belli konularda şimdiden karar vermemeli, bilgi birikimiyle karar vermeli. Bir konuda son sözü için hemen lazımsa araştırma yapmalı, ona göre karar vermelidir. Hatta Allah muhafaza e, görsün eğitimde okuyor olsaydım e, üniversitedeki e, bataklıkların içerisine e, kolayca e, kayabileceğim bir yapım olduğunu düşünüyorum. Demek ki kendi eksiliğini gören insan kendini tamamlar bir an evvel e, kendine güveni artmalı bir konuda araştırmalı ve net hale gelmelidir. Yoksa bunun derdi bu kardeşimizin derdi devasa gayreti evet var e, tedavisi de kendiyle ilgili bir mesele. Namazın bir vaktini unutmak veya sonradan hatırlayınca ne yapmalı? Hemen abdest almalı. ilk vakitte ona kaza etmeli. Bir de istiğfar etmeli. Ya Rab sana sığınırım demeli ki Allah Resulü ne diyor? Rufi'el kalemü antelasin. Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Birisi de ne? Unutan. Nisyanı un unutan insan. Uyuyan insan, unutan insan. E, kalem kaldırılmış demek vebali yok demektir. Yoksa namaz düşer demek ki.